Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba Kuzey Doğa Derneği Başkanı Utah ve Koç Üniversiteleri Öğretim Üyesi Doçent Doktor Çağın Şekercioğlu, Türkiye'deki akbaba türleriyle 2004 yılından beri yaptığı çalışmada doğanın çöpçüsü diye nitelendirilen akbabaların soyunun tükenmeye meyil oranının geçen 15 yılda %39'dan %68'e çıktığını belirledi. 2016'da yeniden tekrarlanan bu çalışmada geçen 12 yılda akbabaların durumları en hızla kötüye giden kuş türleri arasında olduğu belirlendi. Acil koruma önlemlerinin bir an önce alınması gerekiyor. Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Sevil Acar'ın Bilkent Üniversitesi'nden Profesör Doktor Erinç Yeldam'la birlikte hazırladığı Doğal bir ekonomide sürdürülebilir büyüme ve iklim değişikliğiyle mücadele başlıklı TÜBİTAK projesi hem reel milli gelirin artmasını hem de ülke genelinde işsizliğin ve kayıt dışı istihdamın azalmasını sağlayacak bir iklim politikası paketi öneriyor. Proje ayrıca yoksul bölgelerdeki yenilenebilir enerji yatırımlarının artmasıyla söz konusu bölgelerin gelir ve istihdamının zengin bölgelerden daha fazla artacağı bir senaryo çiziyor. ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Voyvoda'nın da katılımıyla doğal bir ekonomide iklim değişikliğinin makroekonomisi, bölgesel bir genel denge analizi başlığıyla kitaplaştırılan bu çalışmada aktif bir iklim politikası uygulandığı takdirde 2040 yılında karbondioksit salımının %19 daha az olacağı ve toplam elektrik üretiminin %55'inin güneş ve rüzgardan sağlanacağı bu bulgular arasında Politika yapıcılarda iklim değişikliğiyle ilgili politika uygulamanın büyümeyi yavaşlatacağına dair bir yanlış algı olduğuna dikkat çeken doçent doktor Sevil Acar. Bu algının yanlış olduğunu ve önerdikleri paket uygulanırsa hiçbir şey yapılmadığı bir senaryoya kıyasla milli ilgililerin reel anlamda %7 daha yüksek olacağını vurguladı. Politika yapıcılar biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Büyümemiz lazım. Daha çok sanayileşmek ve bu nedenle de daha çok kirletmek durumundayız diye düşünüyorlar ancak... Önemli olan bu sanayileşmenin nasıl olacağı, iklim değişikliğiyle ilgili politika yapmak ekonomiyi daraltmıyor, aksine büyütüyor. Önerilen dörtlü iklim değişikliğiyle mücadele politikasının uygulanması durumunda, 2040 yılında toplam enerji üretiminin %55'inin güneş ve rüzgardan elde edeceğini paylaşan Acar, bu sayede karbondioksit salımlarının da hiçbir iklim politikasının uygulanmadığı senaryoya kıyasla %19 daha az olacağını ifade etti. Bursa'da 400 bin metrekarelik Soğanlı Botanik Parkı'nın doğal sit statüsü değiştirildi. Parkta yapılaşmanın önü açıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün aldığı karar resmi gazetede yer alarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle parkta yapılaşmanın önü açıldı. Sözcüden Yusuf Demir'in haberine göre her mevsim binlerce kişinin ziyaret ettiği 400 bin metrekarelik Soğanlı Botanik Parkı 1998 yılında açıldı. Birinci derecede sit alanı olan parkta 150 türde 8 bin ağaç var, 27 çeşit gül, 76 gül tür çalı ve 20 türde örtücü bitki var. Türkiye'nin dört bir yanındaki doğal sit alanlarının statüleri yeniden belirleniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2017-99 sayılı ilke kararına göre sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak tescil edildi ve bu yerlerde düşük yoğunluklu konut ve turistik tesisleri izin veriliyor. Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun izniyle bu alanlarda seracılık, kültür balıkçılığı, entegre tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra katı atık düzenli depolama tesisi, atık su arıtma tesisi, yat çekerek çekecek yeri akaryakıt istasyonu yapılabilecek. Büyük ölçekli planlara uygun olmak şartıyla sanayi tesislerinin yapılmasına da olanak sağlayan yeni düzenleme, doğal peyzaj ve siluet dikkate alınarak kum, çakıl, taş ve maden benzeri malzeme alınmasına, Bu amaçlı ocak açılmasına da izin veriyor. Sürdürülebilir koruma ve kontrol kullanım alanı olan yerlerin kullanım koşullarını belirleyen ilke kararına göre ayrıca çevre düzeni planında belirtilen şartları aşmamak kaydıyla ve koruma amaçlı imar planına gerek olmaksızın kullanım izni verilebiliyor. Evet bakalım ne olacak bunların hali. Birleşik Krallık hidrolik çatlatma yöntemiyle petrol ve gaz çıkarma işleminin zararsız olduğunu Bilimsel olarak kanıtlanayana kadar tüm projeleri durdurma kararı aldı. Ham petrol ve gaz çıkarmada kullanılan hidrolik çatlatma yönteminin çevre zararlarının öngörülemez olduğunu söyleyen bilimsel raporun ardından Birleşik Krallık Hükümeti ülkedeki hidrolik çatlatma projelerini durdurma kararı aldı. Karar Petrol ve doğal gaz Otoritesi tarafından yayınlanan rapordan sonra gerçekleşti. Raporda çatlatma işlemi sonrası oluşabilecek depremlerin sayısının ve şiddetine tahmin etmenin mümkün olmadığı söyleniyordu. Bakanlar doğal gaz ve petrol şirketlerini ilerideki fosil yakıt endüstrisinde yeni bir büyüme yaratacağı düşünülen hidrolik çatlatma projelerini desteklemeyecekleri konusunda uyardılar. Ne yazık ki ülkemizde de benzer çatlatma projeleri gerçekleşiyor sessiz sakin bir yerlerde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geri çekilen termik santrallere havayı kirletme izni veren yasal düzenleme yeniden gündemde. 2013'ten beri yatırımlarını gerçekleştirme taahhütlerini yerine getirmeyen ve mühletleri yasal düzenlemelerle 3 defa uzatılan 13 kömürlü termik santrali 4. kez 3 yıl daha havayı kirletme izni verilmek isteniyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri